آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله تفقيرات صامي لا اله الا الله قد جاءت رسل ربنا الحق صلى على رسولنا محمد يا طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا Ağabeyim Allah'ın şeriiyle âlimi, Şeytanı reddiym, Rabbim, Ağabeyim, Kemanı mezat Şeytanı, Ağabeyim, Kebanı yapdıran, Bismillahi r-Rahmani Ya iyi insanlar, Ümudu Rabbimiz, O kralı kıldım, O kralı kıldım, O kralı kıldım, O kralı kıldım, O kralı kıldım, O kralı kıldım, O kralı kıldım, İstanbul'dan buraya kadar sırf bu gece sizinle sohbet etmek için geldik hemen de dönüyoruz İstanbul'a. Gayemiz sizi ziyaret. Ziyaretimiz kim için? Allah için. Celle ve celle celaluhu bu ziyaret vasıtasıyla Allah'ımızın muhabbeti cümlemiz üzerinde inşallah tahakkuk edecektir. Çünkü hadis-i Rabbul Alemin Benim için birbirini sevenler, benim için bir araya gelenler, benim için birbirini ziyaret edenler ve benim yolumda birbirine cömertçe mal verenlere benim sevgim vacip oldu Allah buyuruyor. Bu kullarımı sevmem kesinleşmiştir Allah buyuruyor. Celle bizim şu andaki bu bir arada bulunmamız Allah için birbirini sevdiğimizin göstergesidir. Sevmesek bizim kimse bir araya getirebilir miydi? Oturmamız Allah içindir. Ziyaretimiz Allah içindir. Allah Teala başka bir gaye nasip etmesin. Amin. Bütün amellerimizin rızasına muhafık eylesin. Amin. Lillah ve fillah eylesin. Amin. Amin. Şimdi tabi teravih namazı biraz e, yormuş olabilir sizi. Oruçtan da çıktınız. İftarda da çok yemişsinizdir mutlaka. Rehavet çöker üzerinize. Bir uyku gelmiş olabilir. Bizim millet teravih olmasa zaten iftarda yediğiyle sabaha kadar nefesi kesilir. Teravih onu hazmettiriyor. Elhamdülillah. Fakat yaptığımız iş doğru mudur? Değildir. Akşama kadar oruç tutan ne gibidir? Akşama kadar bir köşk yapmış, bir ev yapmış gibidir. İftar sofrasında çok yiyen ne gibidir? Bir vilayeti yıkmış gibidir. Akşama kadar çalış bir ev yap, akşam oldu mu bir vilayeti yık. Yani zararın karından çok olur. İftarda az yiyeceksin, sahurda çok yiyeceksin. Hadis-i şerifte sahurda ne kadar yesen caizdir, patlasan ölsen şehit olursun. Ha? ama hoca sen de biliyorsun ki sahurda biz çok yemeyiz diyorsunuz niçin uykudan kalktığımız için iştahımız olmaz değil mi iftarda az etseniz sahurda öyle bir yersiniz ki iftardan mide hazmetmeyince sahurda tabi uyku serçemi kalkıp yenmür <gülüyor> sahur yapın mutlaka velev ki bir yudum suyla olsun hadis-i şerifte bereket vardı inşallah Şahurda büyük fazilet vardır. İftarda az yeme, gayret edelim. Şahurda yiyebilirsek çok yiyelim. Tabii iftardan çıkıldı, teramhi namazı kılındı. Burası da baya sıcak oldu maşallah. Uyku çöktü size. İnşallah sizi uyandırmak da bize nasip olur. Benim sohbetimde pek cemaat uyumaz. Ne ikmesse? İstanbul'da vaazlarda hocalara diyorum ki, ya iki saat vaaz etsem milleti uyutamıyorum, siz on dakika hutbede nasıl uyutuyorsunuz diyorum. Vermiş eller eline bir broşür. Bunu oku, bundan dışarı çıkma diyorlar. E o da onu okuyor. Sokak süpürme haftası, çim ekme haftası. E bunlar da milleti uyutuyor tabii. Milleti uyandıracak konular yapılırsa milletimiz uyanma müsaittir. Kabiliyet sahibidir. Allah Teala bu kabiliyeti işlemeyi bize nasip eylesin hoca efendinin yatsı namazın ilk rekatında okuduğu bekara suresinin ayetleri bana manidar geldi ve sizlere manalandırmak ve tefsirinde bulunmak içimden geldi farzın birinci rekatında siz neredeydiniz o sırada geziyordunuz değil mi Ya birisi doğru söyledi ha arkadaşım biri diyor imamlık ediyordum diyor şaşırdım diyor arkamda da hafız var o da beni düzeltmedi diyor halbuki hafız onu açması lazım namaz mıydı dedim hafız efendi ya arkamda duruyorsun bir yanlışımı da açmadım ben de orada kaldım tutuldum deyince ben namazda değildim ki demiş arkadaki ne kadar doğru konuşanlar vardır yani Harun Reşid'in abisi vardı Behlül Dana deli derlerdi ona da veliydi biliyor musunuz o, o bir kere Harun Reşid imam emirül müminin iken o namazı bırakmış gitmiş harun'a dediler ki bu senin biraderin seni her yerde rezil ediyor arkana uydu namazı da bıraktı gitti millet de şübelendi ki bu ne olur emirül müminin ne oldu da bu cemaat namazı bıraktı halife çağırmış onu dedi niye böyle yanlış işler yapıyorsun beni de zor duruma koyuyorsun abimsin sana da saygın vardır e dedi doğru şöyle dedi tam dedi o ben senin nam namazdan çıktığım sırada sen halaya girdin mi girmedin mi Halifenin karnı ağrımış biliyor musun namazda? Halata rahatlasam düşünüyormuş. Hadi bakalım ben de çıktım gittim de biz. Kendimize gelsek, namazda Mevla'nın huzuruna gelsek, Mevla ile konuşuyor, görüşüyor olduğumuzu fark etsek, çok işler değişecek. Çünkü hadis-i şerifte İnne Allahu u Teala yansıbû vejhehu li vejhi abdihi mâ dâme fî solâtihi ma lem yeltedik. Kul namaza durduğu zaman Allah ile arasından yetmiş bin perde kalkar. Aynı miraç da mümin, Namaz müminin miracıdır buyurulması bundandır. Ve kainatı yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu cemalini şekilden münezzehtir. Namazda duran kulunun yüzüne doğru tutar. Namaza duran bir müminin yüzüne karşı Allah Teala ne yapıyormuş? Kendi cemalini tutuyormuş. Ama malem yeltefit o mümin gözüyle sağa sola bakmadıkça, kalbiyle de o yana bu yana gitmedikçe, gezmedikçe. Mellem memlik aynuhu feliş kalbu indehu hadis-i şerifine göre böylece Mevla cemalini senden çevirir. Allah muhafaza. İlâ men teltefit ilâ gayrim minni Kulum kime dönüyorsun? Bedenini bana döndürdün, kalbini, ruhunu nereye çeviriyorsun? Benden hayırlısını mı buldun da onu düşünüyorsun? Öyleyse namaza durduk mu huzuru bulalım inşallah, Mevla'yı görür gibi olalım inşallah. Bu ne makamıdır? İhsan makamıdır. Cibril Emin geldiğinde, kainatın efendisine insan suretinde, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın Bukhari hadis-i şerif rivayetinde, bir gün gelmiş, kimse onu tanımamış ve şaşırmışlar ki yakından olsa tanımamız lazım demişler. Uzaktan gelse üzerinde toz toprak yola seri görülmek gerekirdi. Ama ben beyaz pırıl pırıl gelmiş. Kimse de tanımıyor. Gele gele Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek dizlerine dizlerini dayatmış ve sormuş. Meşhur bir hadisiyle iman nedir? Canan efendisi iman şartlarını saymış. Sadak de, doğru söyledin demiş. Sahabe-i şaşırmış ki, bu kimdir ki? Bilmez gibi soruyor peygambere, bilirmiş gibi de tasdikliyorum. İslam nedir sormuş. Kainatın efendisi, İslam şartlarını beyan etmiş. Ondan sonra, ihsan nedir demiş. Kainatın efendisi, el-ihsan en te'abudallâheke enneke terâh fe'in lemtekün terâhü fe'innehu yarâk. İhsan demek, sen Allah'a ibadet ederken, namaz kılarken, zikrederken, dua ederken, oruç tutarken, hadç yaparken sanki sen Allah'ı görüyorsun gibi kulluk yapmandır. Sen Allah'a göremiyorsan da o seni gördüğünü bilmendir. Bu ihsan makamıdır ki وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ muhsinin İhsan üzere olun, Allah'a görür gibi olun. Allah Teala Hazretleri kendisini görür gibi ibadet edenleri sever şimdi teravih namazımızı kılmak nasip oldu elhamdülillah günahlarımız mağfiret oldu inşallah çünkü hadis-i şerifte men kâme ramadâne imânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min üç tane Buhari'de üçü de bu meali hadis-i şerifler var. Teravihle ile ilgili olarak buyuruyor ki: İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan ayında teravih namazlarını kılan. Diğer bir hadis-i şerifinde "Men saama Ramazana imanan İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan. Diğer bir hadis-i şerifde "Men kama Leyletel Kaderi imanan İnanarak ve ihlası ile Kadir gecesinde ibadette bulunanın bu üçü de aynı sonuca varıyor Gufir <gülüyor> alehu ma tegaddememinden bi' buluğa erdiğinden o yaşa kadar geçen bütün günahları mağfiret olmuş şimdi Ramazan-ı orucunu tutmak nasip oluyor elhamdülillah bir de teravihlerimizi kılıyoruz elhamdülillah bir de Kadir gecesine de kavuşuruz inşallah İmam-ı Azam bize göre senenin gecelerinden her bir gece olabilir. Çok ilginç bir fetvası var İmam-ı Azam Bir adam dese ki Kadir Gecesi gelince karım benden boş olsun dese Ramazan'ın 27. gecesinde boş olur mu diyor. Olmaz diyor. Kesin değildir. Ne zaman boş olur diyor. O dediği geceden günden bir daha sene tamamlanınca mutlaka geçmiştir onun için boş olur diyor. Yani demek ki kesinliği yok. Ama Ramazan-ı Şerif'in içinde olduğu çok kuvvetlidir çünkü şehr -ı Ramazan elledi, unzile fil kuran ramazan ayı kuran'ın kendisinde indirildiği aydır bu ayet mealidir inna enzelnau fi leyletil kadri biz onu kadir gecesinde indirdik de buyrulunca ne çıktı birleştirince kadir gecesi neredeymiş ramazan-ı şerif ayındaymış utlubuha fil aşril ahiri fi evtariha son on gecenin keklerinde arayır yani 21, 23, 25, 27, 29 29'un olmadığı başka bir hadiste sabittir şöyle ki buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in son gecesi imanı olan bütün ümmetin mağfiret olunur her gece bir milyon kişi cehennemden azat olur iftar saatinde o bir milyon kişi de kimlerden biliyor musunuz? cehennemi hak edenlerden son gece geldi mi Rabbimiz meleklerine sorar ki ne kadar bu geceye kadar azat ettiniz? 28 milyon 29 milyon öyle buyurur bu son gecenin hürmetine bir o kadar toptan azat edin o zaman sahabe-i kiram dediler ki ya rasulallah ehiye leyletül kadri kadir gecesi midir ki son gece bu kadar toptan azat var hiçbir gece o kadar yok buyurdu hayır son gece kadir gecesi değildir Niçin bu kadar toptan azat vardır? Çünkü işçi parasını ve ücretini ne zaman alır? İşini bitirdiği zaman alır. Yarısını da versen ne yapar? İşi yarıda bırakır. Gider desen ki Ramazan 15'inde hepiniz afoldunuz. <gülüyor> Bayrama kadar herif keser ondan sonra. Ramazanı takmaz. Onun için son gece ne olacak? Ücret takip edecek inşallah. Allah o geceyle kavuşmayı nasip eylesin. Hadis-i şerifte men... ''Hurime hayraha fakat hürim'' Ramazanda bir gece vardır ki O gecenin hayrından, bereketinden, faziletinden mahrum olan kişi O senenin bütün hayrından mahrum olmuştur Bir senen boşa gitti sanki Çünkü senede beklediğimiz gece o gecedir İnşallah biz o gece Frankfurt Merkez Camii'nde sohbet yapacağız inşallah Sakalı şerif getireceğiz, ziyaret edeceğiz inşallah. Ve ihyasına gayret edeceğiz. Sizlerden de gelenlerden ziyade esas meselemiz nedir? Hiç anlı secdeye gelmeyenlerden Kadir gecesine hürmeten gelenler oluyor. Onlardan oltaya birkaç tane takmak inşallah. Mesele odur değil mi? Hadis-i şerifte diyor gelmi El fil mescidi kesemeki fil ma'i Bir inanan kişi. Camide nasıl durur? Balık suda rahat olduğu gibi. Siz de öyle misiniz? Balığı sudan çıkart, ne yapar? Kuyruk sallar, çırpınır. Niçin? E susuz yaşayamaz. Mümin caminin dışında öyle tarlanır, hep neyi bekler? Ne zaman ezan okunacak da camiye gideceğim. Siz de onlardansınız elhamdülillah. Mümin camide balık suda gibidir. Vel münafiku fil mescidi. Munafık camide ne gibidir? Koca münafığın camide ne işi var? Bol miktarda bulunur. Şerata inanmayan ne olur? E, verin fetvalı sonra beni yakalattıracaksınız ya. Şeratin kareden de olur ya. E, Kâfir olur. Bunlardan camide çok bulunur mu? Adam anlı Ejde de şerata inanmıyor ya. Helala inanmaz, harama inanmaz. Var mı böyle? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri var. Allah acil şifa versin ona. Rahatsızdır biraz. Onun şeyhi vardı. Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Dört mezhep müftüsüydü. Osmanlı'da dört padişahın huzur hocasıydı. Meşihat-ı İslamiyye'ye reisiydi. Allah mecihan Kutbul Aktabli. O mübarek Fatih Camii'nden namaza giderdi de. Tolu camiye bütün milletin anlı secdede bastonunu kaldırarak haykırırdı. Annu Said'deki kafirler. Kaldırın kafanızı bakayım. He? Annu Said'deki kafirler diyor. Çünkü ina, imanı yoktur. Yirmi yaşında şeriat olur mu diyor ya? Faiz nasıl haram olurmuş diyor ya? Faizle ekonomik kalkınır mı diyor ya? Hırsız kolu mu kesilir diyor? Zina eden recmedilir mi diyor bu? Ne medeniyetsizlik diyor tövbe ya Rabb'i ya. bunları cami cemaati söylüyor. Yanlış anlamayın. Evet ben böylelerine rastladım ha ben dedi abdestliyim dedi adam namazla da kılıyorum dedi ama dedi bu hırsızın kolu kesmek falan Kur'an'da da olsa inanmam dedi onun için hadis-i şerife dikkatinizi çektik mi şimdi Kadir gecesinde ibadet yapan diyor Ramazan'da oruç tutan diyor teravih namazına devam eden diyor ama iki tane şart koyuyor oraya onlara dikkat ettiniz mi birinci şartta ne diyor İmanen diyor. İnanarak. E, Hocam ben de bunu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem demesine ne gerek var? İnanmayanun zaten teravide ne işi var? İşte ne işi var ki demek onu koyuyor oraya. İnanarak diyor. Şart. Çünkü nice oruç tutanlar var. Oruçları boşuna açlık ve susuzluktu. Hadiseli okuyayım sen. Bu basaimin leysemin siyami illel buu vel Nice oruçtular vardır ki Oruçlarından yanlarına kar yoktur ancak açlık ve susuzluk boşuna cabası. Ve kemmin kâimin leyse min illes seher. Nice gece sabaha kadar teheccüd namazı kılanlar var. Teravih değil, teheccüd sabaha kadar. Onun da hiçbir karı yok ancak boşuna uykusuz kalmak var. Ve rubbe tâlin lil'ur'âni vel'ur'ânü vel'anuhû. Nice Kur'an okuyup hatim indirenler var ki okudukları Kur'an onlara lanet etmek Şimdi adam Kur'an okuyor hatim. Kur'an diyor Allah belanı versin ya bırak beni diyor. O hala hatim okuyor. Çünkü nedendir? Eğer bir Kur'an'ı açıp da bir sureyi açıp da helalına inanır da haramına inanır da okursa okuduğu Kur'an bitirene kadar ona duacı olur. Ama açar da bir ayeti bir sureyi okurken helalına haramına inanmazsa bitirene kadar Kur'an ona bedduacı olur manasını duydu mu kimisi de olur mu böyle bir şey diyor ya bazı televizyonlarda naracıları çıkarıyorlar namecileri böyle 8 elif 10 elif çekip uzatanlar var bağırıyor çağırıyor millet dinliyor televizyonları dinliyor Allah diyor bağırıyor adam da falan aşka geldi diyorlar ne aşık adam falan halbuki o okuduğu ayette efendim faiz haram edilmiş olduğunu anlasa, hırsızın kolu kesilecek anlasa, şeriatın hükümlerine uyulmayı anlasa ne diyecek? Hadi bırak ya 20. asırda bunun yeri yok. Diyecek. Ama biz elhamdülillah manalarını da duyuyoruz ve duyduğumuzda ne yapıyoruz? Tasdikliyoruz. Allah bize o imanı verdiğine çok hamd ediyoruz da o imandan mahrum bırakmaması için de dua diyoruz. Çünkü Allah muhafaza etsin Nice insanlar son nefeste imansız gitme tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Müslüman yaşayıp da kafir ölenler var. Ya. Bu tehlikeden kurtulmak için Allah'a çok yalvarıyoruz. İkinci şart nedir? Sevabını Allah'tan ummak. Yani ihlas ile tutmak. Gösteriş için değil. Gerçi farz ibadetlerde gösteriş olur mu? Olmaz. Farzlar nerede yapılır? Açıkta yapılır. Beş vakit namazı nerede kılıyoruz farzları? Cemaatlan camide. Gösteriş tehlikesi var mı? Yok. Ramazan orucunda gösteriş tehlikesi var mı? Farz haçta gösteriş olur mu? Farz zekat olmaz. Niye? Boynunun borcudur. Neyi gösteriş yapacaksın? Dolayısıyla ben farz namaz kılıyorum diye. Gerçi bugün tabi namaz kılanlar o kadar azaldı ki farz namazı kılan da hala atabiliyor yani. O da gösteriş yapabiliyor. Aslında, aslında eskiden farz kılıyorum diye ortaya çıksa gülerler adama yani. Tabi kılacaksın farzı kılmayanın dinden yeri nedir ya? Demek ki Yaptığının için yapacaksın Sırf Allah rızası için yapacaksın Onda kimseyi Rabbine Ortak etmeyeceksin Hemen evet, nafilelerde Bu tehlike maalesef söz konusudur Hiç oruçlu olduğun Gündeme gelmeyecekken Yüzün sararmışsa Tabi dudakların kurumuşsa Birisi sana neyin var hasta mısın sorduğunda Sen oruçluyum desen, Bu tabi gösteriş olur Nafilede çünkü neden Adam sana oruçlu musun sormuyor. Yüzün sararmış, halsiz misin soruyor. E sen oruçlu olduğunu duyurmak niyet edersen tabii gösteriş olur. Alelacele telaş bir yere gidiyorsun falan. Pazartesi, perşembe veya başka bir sünnet günde nereye gidiyorsun ya dur diyene ya iftara yetişeceğim dersen o da ben oruçluyum demek olur tabii. Bunlar sinsi sinsi gösteriş şekilleridir. Nefsin bizde neleri var? Bin türlü hileleri var. Adamın birisi Namaz kılıyormuş, arkadan da iki kişi ondan bahsediyormuş, birisi çok müttakidir, öbürü musallidir, öbürü efendim şöyle zekat verir, böyle hacıdır derken adam şişe şişe zor durmuş patlayacakken, sağa selam vermiş, sola vermeden hemidi de oruçluyum demiş. Yani onu da unuttunuz, onu da ekleyin. Bu kabak gibi yaydır o. Ama bazıları da sinsiz sinsi riyalar var, gizli gizli gösterişler var, şirkin kısımları var, çeşitleri var. Allah'ım şirkin celisinden, hafisinden, açığından, gizlisinden bizi uzak eylesin. Şirk ughva min debi bin nemli, filleyetü zlma, filçahretü Ne buyuruyor Muazzez bu Karanlık bir gecede, büyük bir kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizlidir benim ümmetimin kalbinde şirk. Yani sen şimdi bu karanlık gecede koca kayada gezen karıncan sesini duyabilir misin? Duyamasan şirk de kalbinde öyle geçebilir tabi bununla insan kafir olmuş sayılmaz dilinden geçirmedikçe bir elfazı küfür telaffuz etmedikçe kafir sayılmaz ama Allah'a sığınması lazımdır Rabbimiz tebareke ve teala cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin her amelimizde ihlasa muva muvafık şekilde amele muvaffak eylesin amin şimdi ne dedim Teravihimizi kılmakla inşallah Ramazan boyunca da kılacağız inşallah. Günahlarımız mağfiret olunacak. Ramazandan af olunmadan çıkmayacağız inşallah. Zaten Ramazandan af olmadan çıkarsak da bizi cehennem paklar. Her gece iftar sofrasında bir milyon azatlı var hep cehennemi hak edenlerden. Ama siz diyorsun ki hocam o zaten beni ilgilendirmez. Niye? E ben zaten cennetliklerdenim cehennemi hak edenlerden. Ha o zaman özür dilerim ben öyle değilim Sen öyleysen. Garantideysen, emniyetteysen, tehlikedesin. Vel emni küfrun. Bir adam dese ki ben kesin cennetliyim. Ne olur adam? Kafir olur. Ama bir adam da diyecek ki ben bu vaziyette karanti cehennemliyim ha. Hiç cennet yüzü göremem dese. O da kafir olur ha. Vel niyesi küfrun. Ümitsizlik insanı kafir der İnnehu la yeyesi min ravhillahi illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden ancak kimler ümit keser kafir toplumlar ümit keser benim günahım çok Allah buyuruyor ki benim rahmetim daha çok e sen de diyorsun ki ya Rabbi senin rahmetin benim günahımı affedemez cehennemde Müslümanlardan da yanan olacak mı olacak el i sünnette bu var ne kadar zaman yanacak bunun hakkında çok araştırma yapmış ulemadan birisi eserde diyor ki çok ulemanın eserlerini aradım cehennemde en fazla kalan ne kadar yanacağını dair bir e, sayı bulamadım sonra İmam-ı Gazali Hazretlerinin eserlerinden birinde buldum ki 7000 seneye kadar yanan Müslüman olacak 7000 seneye kadar büyük bir rakam tabi ama cehenneme göre çok büyük değil cehennem sonsuz peki bu 7000 sene sonra ne olacak cehennemin tabakaları Müminlerin tabakaları boşalacak, sırf kafirlere kalacak. Bu usta rivahatler vardır. Evvela adı peygamber adına denk gelenler çıkacak. Mesela i̇şte cehennemde yanıyor, günahı çok ama adı Nuh'tur. Peygamber isminin hürmetine o çıkacak diye. Adı İbrahim'dir çıkacak, adı İsmail'dir çıkacak, adı İshak'tır çıkacak. Yani vakti gelende peygamber ismi olanlar öncelikle adı Ahmet'tir, adı Muhammed'dir. Bütün enbiyanın isimleri, efendim, salavatullahi ala nebine alim ve sonunda bütün şefaat edenlerin şefaati bitecek peygamberler şefaat etti alimler edecek, şehitler edecek efendim hepsi bitince yine de cehennemde yananlar kalacak o zaman Rabbimiz buyuracak ki şimdi ben şefaat edeceğim çünkü bu kullarımın adı nedir? mümindir benim de adım nedir? el müminül müheyminü de geçer Allah'ın bir ismi nedir esna da Mü'mindir. Çünkü Allah önce peygamberlerine ve kitaplarına ve şeriatlarına kendisi iman etmiştir Allah Teala. Bir manada da kullarına azaptan emin edicidir. İki görüş var. Bu kullarımın adı nedir? Müslimdir. Türkçesi Müslüman diyorsunuz ya. Onun Arapçası nedir? Müslimdir. Peki benim adım nedir Allah buyuracak? Selam. Aynı kökten gelir. Dolayısıyla zerre kadar imanı olanı çıkarın cehennemden. Ve bin sene neticesinde cehennemde mümin kalmayacak. Şimdi en son çıkan adam hakkında bir hadis-i şerif var. En son çıkan adam nasıl çıkacak cehennemden zifri karanlık kömür gibi. Yalnız şöyle bir müjde de var. İman edenlerden cehenneme girenler ne kadar da yansalar boğazlarına bukalı takılmayacak. Kur'an-ı Kerim'de geçer eğlal. O takılmayacak. Neden? İmanlarının şerefinde? Yine ne kadar günah olsa cehennemde yansa, yüzünün üstüne süründürülmeyecek. Neden? İmanının şerefinde? Yine ne kadar günah olsa cehennemde yansa, zincire vurulmayacak. Neden? İmanının şerefinde? Bu iman çok şerefli bir şeydir. Yani. Allah Teala ondan bizi ayırmasın. Tabi cehennem yüzü de göstermesin. Yani cehenneme bir girip de çıkmayı da kendinize ne yapmayın? Efendim hedef haline getirmeyin bunu da gaye edinmeyin ya İnşallah dukul evvelinle hesapsız azapsız hiç cehenneme uğramadan cennete girenlerden oluruz can. Evvel zümredin telicül cennete buharide ilk giren zümre direkt hesapsız azapsız 70 bin kişi Aman o cevendi orada biz yoz kesin Neden? Ya zaten 120 bin sahabe var peşinden diyor ki her 70 binden her birine 70 bin kişi bağışlanıyor ne etti? dört milyarı geçiyor hesap, 70 bin ile 70 bini çarpıyoruz sonra mesela selâsü min heseyâtihi Mevla buyuruyor ki o hesap da bitti mi diyor benim kudret tutamlarımdan şekil vermeyin, bir adam da çekiyor Allah'ın böyle tutamı var, kafir olur, şekil yok ama kudret tutamlarımdan tutamı anlatmak için şekil veriyorum. Şimdi bu sakalın böyle yaptığımı ne oluyor? Kubza dediğimiz bir tutam oldu. Bu şey. Sünnet bu kadardır değil mi? Bu bir tutamdan aşağı olursa sizinkiler sünneti tam tatbik etmiş olmaz. Bu tutam. Ama burnunuzdan ölçmeyin ha. Buradan ölçersen çeneye kadar bir tutam gelir. Çenenin altından bir tutam olacak. Hacı bilen bizim rahmetli buradan ölçermişti. Üç tutam diyor peki Allah'ımızın tutamı kadardır kudret tutamına kadardır kardeşim buna şimdi hat mı var ya Estağfirullah. billah vel arzu cemiyan kabbatuhu yevmel kıyameti ve semavatum atviyyacum bi emini yedi kat yerler diyor kıyamet günü benim bir tutamımdır Allah buyuruyor yedi kat gökler de sağ elimde dürülmüştür kağıt gibi Allah buyuruyor tabi yine şekil Yok. Allah'ın bizim gibi eli yok. Yedi kat gök ne demek? Bu kağıdı bürer gibi bürülmüştür diyor. Yedi kat yer bir kabzadır diyor. Tutamdır diyor. Tabi burada ne gösteriyor? Kudret-i ilahiyenin sonsuzluğu ve sınırsızlığı ifade edilmek isteniyor. Bu itibarla üç tutama ne kadar adam sığar? Sayısını Allah bilecek kadar. E bizim de bir yerimiz olur inşallah. Canım. Efendim kardeşlerim bu teravih namazında, sabah namazında bu Beş vakit namazda bu camilerin saflarında yeriniz var mı? O zaman orada da yeriniz var işte. Saf burada tutuluyor biliyor musun? Cennete eli kaç saf? Bir hadis şerifte, cennete girecekler Adem babamızdan son insana kadar. Kaç saf? 120 saf. Hadis şerif. Ama sizin caminin safıyla değil tabi. Mahşerin safıyla bir safa kaç milyon malıdır, milyar malıdır onu Allah bilir. Saf. 120 safın 40 safı Adem babamızdan bizim peygamberimize kadar Bir vaat 124 bin Bir vaat 224 bin Bir vaat sayısını ancak Allah bilecek kadar Çok sayıdaki bütün peygamberler Ve ümmetlerine 40 saf verilmiş Geri kaldı ne? 80 safın Tümü ümmeti Muhammed'e tahsis edilmiş Sallallahu teala aleyhi ve sellem E şimdi Şimdi 224 bin peygamber ümmeti 40 safta bizim ümmet 80 safta tek bir ümmet onun için yerimiz olur inşallah ehli sünnet vel cemaat saflarındayız elhamdülillah o saflara da şimdiden kaydımızı yaptırdık inşallah ama mesele neresi sonunu getirebilme meselesi işte yani imanlı ölebilme bu yoldan ayrılmadan ölebilme çünkü insan cemaattan ayrılırsa ipi boynundan çıkartmış olur men cemaate kayde şibrin Tirmize hadisinde Cemaattan diyor yani Ehli sünnet topluluğundan Bir karış şu kadar ayrılan İslam ipini boynundan Çıkarmış olur Ancak dönerse tevbeci kabul olur ama Ölmeden dönmek nasip olursa Demek ki cemaat mefhumu Ehli sünnet vel cemaat mefhumu Bütün Müslümanlar arasındaki müşterek Bizi birleştiren unsur Bundan zerre kadar ayrılmayacağız Tabi bu sohbetlere devamlan olur, namaza devamlan olur, insan yavaş yavaş, yani çorap söküğü gibidir bu işler arkası. Gelmez, bizim cemaattan biri vardı, senelerce sohbete geldi, onun damadı geldi bana da. ya dedi bizim kayınbeder çok sohbetlere devam ederdi, hiç bırakmazdı. Sonra sohbetleri terk etti. Sohbet dinlemiyor, vaaza geldin. Ya baba, sen bu kadar sene vaaza geldin gittin, niye bıraktın şimdi falan, hocada bir yanlış mı duydun nedir? yok dedi evladım Biz çok dinledik artık. Biliyoruz her şeyi. Siz dinleyin. İşte bu nedir? Azgınlığın en büyük belirtisidir. Estağfirullah. Kalla innel Bir insan kendisini der ki benim kimseye ihtiyacım yok. Benim kitap okumasam da olur. Alime gitmesem de olur. Evliya tanımasam da olur. Ben zaten kendimi kurtarmışım. Azmış olur. Ondan sonra diyor sohbetleri bıraktı ya. Epey bir zaman sonra diyor namazı da bıraktı diyor. Ya namaz da mı senden sakit oldu be adam namaz niye kılmıyorsun? Dedi ki bu kadar sen kıldım da ne hayrını gördüm dedi. Bunu demekle ne oldu? Kabir de oldu. Bir günde dedi baktım dedi üst katta onlar oturuyor biz attayız dedi. Ses yoksa dağıp çıkarız bakar tavan arasında dedi kendini asmış intihar etti. Cehenneme zümerat. Baderani abdibi nefsi haramtu aleyh cenneh intihar edene cenneti haram ettim Allah buyuruyor e şimdi demek ki dedim çorap çöküğü gibi cemaattan ayrılmaya başlarsın namazlara gelmeme, cumalara gelmeme sohbetlere gelmeme kendine bir havalar vermeye ben oldum tamam benim kimseye ihtiyacım yok derken bakarsın Allah muhafaza etsin dinden çıkarsın ayrılmazsak inşallah bu saflardan Mevla Teala sonuna kadar dostların arasında bizi haşredecek inşallah ne anlatıyorum Cehennemden en son çıkan insan dedim. Nasıl çıkıyor? Kömür gibi kapkara, cehennemede bir tükürüyor. Elhamdülillah, Allah beni senden kurtardı diyor, şükrediyor. Hayat ırmağına atılıyor. Cehennemden çıkanlar cennete girmeden evvel nereye atılır? Bukhari hadisinde, peyluka ve nefsini hayat hayat diyor. Hayat ırmağına atılınca adam, cehennemden kömür gibi çıkan adam, o hayat ırmağından. Sanki dere kenarında biten filiz gibi delikanlı olarak 33 yaşında cennet ehli olarak çıkıyor. İleride bir ağaç görüyor. Çok büyük ağaç. Çok güzel. Irmaklar. Yeşil. Yarabbi diyor. Cehennemden çıktım elhamdülillah. Şimdi şu ağacı da gösterdin ya bana. Çok güzel serin gölgelik. Oraya da beni bir düşürürsen şöyle bir nefes alırsam serinde daha da bir şey istemeyeceğim şimdi. Mevla nasip ediyor, o ağacın altına geliyor, orada istirahat ediyor, dinleniyor, serinleniyor, sulanıyor, içiyor. İleride bakıyor, daha büyük bir ağaç, daha büyük bir yeşillikler. Ya Rabbi diyor, şuraya da bir gidersem daha da bir şey istemem, Şuna daha da güzelmiş diyor. Hikaye okumuyorum ama Buhari Müslüm bu hadislerim derim. Oradan oraya nasip oluyor, oraya da gidiyor, orada biraz dinleniyor, istirahat ediyor, serinleniyor. Aaa bir de bir sesler. Bu ne sesler cennet ehlinin sesleri ya biz hala ayazda mıyız diyor cennete girmemiş miyiz ha, zaten onu Mevla cehennemden niye çıkarttı cennete sokmak için arada kalacak hali yok e Araf sonunda cennete gidecek cenneti duyunca yarabbi diyor e bir de cennete koyarsan daha da bir şey istemem Mevla da buyuruyor ona sen de amma adam adammışsın be cehennemden çıkar daha bir şey istemem şuraya getir tabi. şimdi cennet istiyorsun öyle mi? halbuki cilve-i Rabbaniye tabi cennete sokacak onu gir diyor cennete diyor Herif diyor ki, ya yarabbi diyor yer var mıdır acaba en sona ben kaldım da diyor. Sona kalan dona kalır hesabına gidiyor dünyadaki gibi. Kafası o kadar çalışıyor. Yer var mıdır deyince Rabbimiz buyuruyor ki He? udhul veleke aşru aşru dünya cennete gir diyor bütün dünyanın diyor 10 misli sana vermiş oluyorum. Sen en son çıktığın için cehennemden On bu dünyada cennette yerin olsun. Etes bi ve terbul alemin. Alemlerin Rabbisin. Şanına yakışır mı benden dalga mı geçiyorsun ya Rabbi diyor. Tövbe ya. Rabbi. <gülüyor> Efendi Hazretleri bu hadisi okurken diyordu ki bu bu kadar ahmak olmasa en son çıkar mıydı dedi hani. <gülüyor> Allah diyor ki benden alay mı diyorsun diyor. Ama adam da ne yapsın şaşırttı biliyor musun? O da ne diyor ki bir karış yer kalmadı cennette. Mevla diyor ki on dünya da versem razı mısın? Deyince adam bucumayı kaydı sürçülisan bu nedir ne anlarsan anla bevla o zaman buyuruyor ki ben dalga geçmekten münezzehim vadim haktır buyur gir Hakikaten giriyor. cehennemden en son çıkan adamın cennetteki en az yerinin mülkü bu hadis-i şerif kesindir ki 10 dünya kadar cennetin büyüklüğüne bakın dünyanın küçüklüğünü görün görmemiştik yapmayın Şimdi bu görmemiş derler ya çok kötü bir şekilde görmemiş. Cenneti görmediğimiz için hepimiz o görmemişlerdeniz. Dünyada ne görecek? Burdan iyi yer yok diyoruz. Kazı uçakıyoruz oraya. Ya ne var bu dünyada? Leş işte. Gözün ahiret edik. Peki sağlam bir Müslümana ne vaat edilmiştir? Yani müttakî haramlardan sakınmış, cehenneme uğramadan direkt cennete gidene 60 bu dünya kadar. Ya. her tarafı köşk saray. Hûr-ü gılman Ağzınızın suları akıyor ama... ...kime göre acaba? Bir de onun nesi var? Vasıf tutuyor mu? Kalite kontrolü var tabii. Adam orada şimdi yazıyor ki... ...gazetede mesela diyor ki... ...şöyle bir iş vardır diyor... ...altına eleman aranıyor... ...maaş dolgun diyor. Diyelim buranın hesabı 5000 bin mark... ...iyi para. Ama... ...herif de hemen balıklama atlıyor... ...hemen müracaata gidiyor. Ne var? Ben böyle bir iş arıyordum... ...tam bana göre bu maaşa göre diyor... Adam da diyor ki ama sen bize göre misin? Nereden mezunsun? Diyor. Vasfın nedir diyor? aha Bu zannettik ki çöpçülük yapacağım, 5.000 mark alacağım. E şimdi cennet tam bize göre de biz cennete göremeyiz. Cennet tam bize göre. Hani biz o kadar rahatlığa alışmışık ki tavuk önümüze gelmişse biz, lan bu tavuğun kemiğini de nasıl ayıracağım? O kadar tembeliz, biliyor musun? Fen teknik ilerledikçe biz ağzımıza sokacaklar. Öyle değil miyiz? İşte cennet tam bize göre böyle. Havada uçan kuşu aklından geçirsen ki bu yenirdi diye önüne düşüyor tütüyor yani. Sonra kemiklerini ne yapsan ya nereye atacağım şimdi çöplük de yok diye düşünürken kemikleri uçuyor yine kuş oluyor gidiyor. Çöplük yok ce cennette. Çöp yok ki çöplük olsun. Tam bize göre. Ama biz oraya göremiyoruz. Kendimizi ona göre hazırlıyor muyuz? 60 dünya kadar cennet var diye bir gün mevzu oldu bir yerde de herif kalkıp demesin mi ki ne yapacağım o kadar geniş yeri dedi 59'unu parseller satarım dedi <gülüyor> ben de oradayım bir jip bir yere gidiyoruz Karadeniz'deyiz dedim senin gibiler kokusunu duyamaz ki dedim orada emlakçılık yapacak <gülüyor> Lan serseri adam yani cennet o kadar da büyük olur muymuş Allah'ın kudretine sanki bir noksanlık isnat ediyor biliyor musun? peki gel sana bir hesap sorayım Dünyanın tavanında birinci kat semanın ziyneti olmak üzere neler var? Yıldızlar var. Bir yıldız ne kadar büyük? Ben ölçmedim de bu kavurlar çok sivri bunlar. Karıncanın anasına kadar araştırıyorlar. Pirenin anasını, denizin dibini. Öyle değil mi bilim adamları araştırmıyor mu? Yıldızlar hakkında ben duydum ki dünyadan büyükler varmış. Siz duydunuz mu? Var değil mi? Ne kadar yıldız var onun sayısını duydunuz mu? Ben diyorum ki, Amerika belki saymıştır diyorum. Sonra diyorum Amerika o kadar manyak mıdır yıldız sayacak? Niye? Bilmez ki. yolunda bir Samanyolunda milyarlarca yıldızlar var diyorlar. Şimdi Tımarhanede Bakırköy'den adamı taburcu ederken ne yapıyorlarmış? Tımar edip edip de bu iyileşti mi? İyileşmedi mi? Doktor ne veriyormuş onun eline? Postekiyi. Ne diyormuş ona? Say bakalım bunda kaç tüy var? Başlarsa sayma 1-2 Yatacak. Tedavi daha başarılı olmadı derse ki hadi bu sayılmaz taburcu olur aklı dengesi yerine gelmiş yıldız mı sayılır ya deli olmak lazım peki şimdi hesaba bakalım dünyanın tavanında mevla bu lestâible ve le gâz zeyyenne dünya bir masabiha. şimdi siz bu camiyi yaptınız tavanını çattınız bak burada avize taktınız benim de diyor gök kubbemin dünyanın çatısına avizeler taktım o avizelerde neymiş güneş ay yıldızlar hepsi avize diyor zinet diyor bunları kıyamete yakın ne yapacak Dökecek mi yerlerinden? Dökecek mi yere? İdeşemsü kuvvurat ve inen ucumun kederi. Güneş tırılacak, yıldızlar dökülecek. Kur'an söylüyor. Peki sırf Dünya'nın süsü olsun diye, bir tanesi Dünya'dan ne kadar büyük olan o yıldızlar, o gecekenleri kafamızın üstünde tutan Allahu Teala Hazretleri sonsuz ebedi ahiret için her Müslüman'a bir yıldız kadar yer veremez mi? Boşun yani boş demiyorum ama yıkmak için bile süs için o kadar yıldız yaratmış. Yıkılacak. Peki temelli duracak olan bir alemde o kadar mülk yapamaz mı? Zaten Allah Teala bir şey yapmak için senin gibi kamyon, çakıl, tuğla, beton mu döküyor? Bir şey yıkmak için efendim tozer, mozer mi çağırıyor? Ol dediği bir kere var olduğu cihan olma derse mahvolur oldum. Hemen oldu. Gün ne zorluk var? Bunlar imansız sözleridir nehuji biz inandık ki elhamdülillah Cennet çok geniş Estaizu billah Ve sâdi'û min rabbikum Ve cennetin arduhessemâvâtu vel ard Rabbinizin mağfiretine koşuşun Şimdi tam affolmanın saatlerindesiniz Vel mustaghfirîne bil eshar Seher vaktinde, sahur vaktinde istiğfar edenler bunlar affederim Allah buyuruyor Gece sahura kalkıyorsunuz Boğaz için, birazdan namaz için kalkın Erken kalkın, yarım saat evvel yani yemek yemeye yarım saat evvel mi kalkacaktın? ne kadar kalk bir saat evvel kalk, yarım saat teheccüd kıl, tevbe namazı kıl, hacet namazı kıl, kaza namazı kıl, istiğfar et ramazan ayında mağfiret ol mağfirete koş geri kalanda da sahuru geç kısmına al İft iftar, iftara acele yapmak, acele deyince ezan okunmadan değil ha, vakti girince tehdirus sahur sahuru geciktirmek Geciktirmek deyince imsaktan sonraya değil ha. İmsaka dayandırmak. Nedendir? Bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Bu sünnete uyun. Şimdi bazıları ne yapıyor? İkiye kadar oturuyor, film seyrediyor. İki de de yiyor, yatıyor. Sabah namazı da tabii öyle gidiyor. Cehenneme batıyor, Haberiyor? yok. Sahura kalkın, biraz da evvel kalkın. Siz şimdi hanıma diyorsunuz ki hanım sen bir saat evvel kalk, çayı koy, sofrayı kur, beni öyle kalsın. E Kar çayı yaparken sen de kalk bir namaz kıl ne var Allah hanım verdi sana çayı yapan birisi var işte sen de namaz kıl iki rekat o da yok mağfirete koşun ve cennetin cennete yarışın arzu ardu. o cennetin arzı enine kadardır tefsir ediyor ki bir müslümana verilecek cennetin enine kadardır ardu. yedi kat gökleri yan yana dissen yedi kat yerleri yan yana dissen eder on dört kat 14 katı düşün bir katı daha gözün kavrayamıyor o kadar olsa bir Müslümana verilen cennetin eni bu kadardır boy normalde enden ne olur fazla olur öyleyse eni bu kadar olunca boyu ne kadar olur diyor